43. Bölüm Necaşi, gelenleri bir müddet süzdü. Bu adamların anlattıklarına göre siz Hz. İsa hakkında ağır sözler sarf ediyormuşsunuz. Anlatın bana, onu nasıl biliyorsunuz? Mesela anlaşılmıştı. Amr, Hz. İsa'yı Allah Teala diyebilen ve inanan Hristiyanlara tesir etmek için böyle bir yol tutmuş oluyordu. Cafer söz aldı ve dedi ki, ey Melik Hazreti İsa Allah'ın kulu ve Resulüdür. Tertemiz, masum ve bakir olan Meryem'e Allah'ın bıraktığı kelimesi ve ruhudur. Biz onun hakkında böyle bir inanca sahibiz. Peki sizin peygamberinizden öğrendiğiniz şeyler var mıdır? Evet Allah tarafından vahyedilen Kur'an'da ayetler var. Okuyun bana. Cafer Meryem suresinden okumaya başladı. Ey Habibim! Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden ayrılıp Doğu tarafa bir yere çekilmişti. Sonra onların önüne Bir perde koyup ayrı kaldı. Biz de ona ruhumuz Cibril'i gönderdik. O da ona olgun bir insan Şeklinde göründü. Meryem dedi ki Doğrusu ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer sen Allah'a saygısı olan bir insan isen, benden uzaklaş, rahat bırak. Dedi ki, Ben ancak senin Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamam için, Rabbin tarafından gönderilmiş bulunuyorum. Meryem şöyle dedi, Benim nasıl bir oğlum olur ki, bana bir insan dokunmadı. Üstelik ben de iffetsiz bir kadın değilim. ''Evet, durum söylediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki, ''Baba olmadan çocuk vermek bana kolaydır. Bunu insanlara, kudretimize delalet eden bir alamet ve tarafımızdan bir nimet ve rahmet yapacağız. Zaten bu iş olup bitmiştir.'' Nihayet Cibril'in üfürmesiyle Meryem gebe kaldı. Bu yüküyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya mecbur etti.'' ''Ah ne olaydı, bundan önce ölüp gitsem, unutulsaydım.'' dedi. Cibril, yüksekçe bir yerde bulunan Meryem'e ait taraftan seslendi. ''Sakın üzülme, Rabbin senin için alt tarafında bir su arkı yaratmıştır. Hurmanın dalını da kendine doğru çekip silkele. Üzerine devşirilmez taze hurma dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman'a susma orucu adadım. Bu sebeple hiçbir kimseye asla söz söylemeyeceğim de. Sonra Meryem doğurduğu çocuğu yüklenip kamine geldi. Dediler, ey Meryem doğrusu sen acayip bir şey, babasız bir oğlan doğurup getirdin. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi, anan da iffetsiz bir kadın değildi. Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Biz beşikte bulunan çocukla nasıl konuşalım dediler. Bunun üzerine İsa dedi ki, Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Beni her nerede olsam mübarek kıldı. Bana namazı ve zekatı emir ve tavsiye buyurdu. Beni anneme karşı hayırlı bir evlat yaptı. Azgın, Zorba bir kişi yapmadı. Hem doğduğum gün, hem öleceğim gün, hem de dir olarak tekrar hayata kavuşturulacağım gün, selam ve selamet benim üzerimedir. İşte ey Habibim, Yahudilerle Hristiyanların ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa hakkındaki gerçek söz budur. Allah asla bir çocuk edinmemiştir. O her türlü kusurdan münezzehtir. O bir işin olmasını dileyince, ona ol der, o da verir. Muhakkak ki Allah benim Rabbim, sizin de Rabbinizdir. İşte doğru yol budur diye ilan et. Bu ayetleri dinlerken Necaşi'nin gözlerinden yaşlar akıyordu. Din adamları arasında da ağlayanlar vardı. Necaşi, gözlerini silerken. Bu kelam, İsa'ya ve Musa'ya gelen çeşmeden geliyor. Onların kandillerinin ışık aldığı yerden ışık alıyor, dedi. Eğildi, yerden bir çöp aldı. Doğru olan şu ki, dedi. İsa, sizin anlattıklarınızdan şu ufacık çöp kadar bile farklı değildir. Bu söz, din adamlarının homurdanmalarına sebep oldu. Necaşi, ''Vallahi humurdansanız da hakikat bundan ibarettir.'' dediği ve müminlere döndü. ''Gidiniz.'' dedi. ''Canınızın istediği serbestlik ve emniyeti size tanımış bulunuyorum. Size fenalık yapan kahrolur. Size kötülük eden mahvolur. Size yan bakan belasını bulur. Altınlara malik olmak karşılığında bile olsa sizden birini rahatsız etmeye tahammül edemem.'' Amr bin As bu defasında da istediğini elde edememiş, eli boş dönmeye mecbur kalmıştı. Necaşi, gelen hediyelerin geri verilmesini emretti. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. Elimden zorla alınan mülkümü Allah bana geri verirken ve halkımı bana itaat ettirirken benden rüşvet almadı. Ben de rüşvet alarak sizin haksız isteklerinizi yerine getirmem. Hediyelerinizle birlikte gidin, ''Ve yurdumu terk edin.'' dedi. Amr resmen kovulmuştu. Saraydan çıkışları görülmeye değerdi. Sönmek ve tükenmek bilmeyen bir kinle gelmişlerdi. Fakat Necaşi'nin sağlam ve aşılması güç duvarına çarparak geri dönmeye, hem kovulmak suretiyle geri dönmeye mahkum ve mecbur olmuşlardı. Müminler oradan sevinç içinde, Allah'a şükrederek ayrıldılar. Nebi Ekrem'in, orada adalet sahibi bir hükümdar vardır. Umulur ki rahat bulursunuz buyurması hatırlara geldi. Bu hatıra yanaklara, sevinç ve hasretin yoğurduğu gözyaşlarına akıttı. Mekkeliler, bir sürü masraf ederek büyük ümitlerle gönderdikleri kişilerin bir şey yapmadan geldiklerini üzüntüyle müşahede ettiler. Demek ki Amr gibi bir adam bile Necaşi'ye diş geçirememişti. Amr'ın ve arkadaşlarının ayrılıp gitmesinden sonra Habeşistan'da bir ayaklanma oldu. Necaşi'ye karşı bir ihtilal denemesine girişildi, kavga başladı. Bu durum müminlerin huzurunu bozdu. Mekkelilerin kendilerini istemek üzere adamı göndermelerine duydukları üzüntüyü bile kat kat aştı bu mahzunluk. Allah'ım, Necaşe sen yardımcı ol, şeklinde yapılan dualar en halis dileklerle, en temiz duygularla Rabül Alemine arz edildi. Müslümanlar tedirgindi. Kendilerine beklemedikleri derecede iyi muamele eden bu hükümdar şayet malip olursa, Başlarına nelerin geleceğini kimse bilemezdi. İhtimal ki Necaşi'nin tanıdığı emniyet sona erer ve Habeş ülkesini terk etmeye mecbur kalırdı. Nil nehrinin ötesinde savaş devam ederken Beri tarafta müminlerin elleri bir işe uzanamıyor, sadece duayla, niyazla vakit geçiriyorlardı. ''Bari içimizden biri gidip haber getirse.'' denildi. En genç olan Zübeyir bin Avvam'dı. Gitmek istediğini söyledi ama yüzme bilmiyordu. Nil'i geçerken ölüm tehlikesi vardı. Bir su kırbasını iyice şişirdiler sonra ağzını sıkı sıkıya kapattılar. Zübeyir'in göğsüne bağladılar. Artık bununla suyun üzerinde kalabilirdi. Uğraşa didine Nili geçti. Bir tepenin ardında muharebe devam ediyordu. Bir müddet gözledi. Dua ederek, niyaz ederek gözledi. Neticenin yüz güldürür hale dönmekte olduğunu gördü. Tekrar döndü dostlarına geldi. Haber müminleri sevindirdi. Yeniden hayat bulmuşçasına bir huzur duymuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıda amcasının himayesinde vazifesini sürdürüyor. Evininde büyük bir anlayış ve fedakarlık örneği olan hanımının yanında dinleniyor, huzur buluyordu. Sanki Ebu Talep ve Hatice ona vazifesini devam ettirme hizmetinde yarışa girmişlerdi. Bir gün Kuleyş'ten pek çok kişinin bulunduğu bir yerde Necm suresini okudu. Surenin sonu secde ayetiyle bitiyordu. Okuması sona erince kalktı ve secde etti. Orada bulunan herkes mümin olanı ve olmayanı bu secdeye katılmıştı. Hatta belini bükemez durumda olan biri eğildi, Yerden bir avuç toprak aldı, alnına çaldı. Bu kadarı bana secde olarak yeter dedi. Müminler o ayette Allah'a secde ve ibadet emri verildiği için secde etmişlerdi. Ama bir de müşrikler vardı. Onları secde etmeye sevk eden neydi? İhtimal ki Kur'an-ı Kerim'in eşsiz belagati onları bürümüştü. Kendilerini ilahi kelamın cazibesine kaptırmış, arada... Resulullah aleyhisselam secdedince ardından müminler de secdeye kapanınca ne olduğunu fazla düşünmeden onlar da secde etmişlerdi. Bu haber döne dolaşa Habeşistan'a kadar ulaştı. Bütün Mekke halkının Resulullah'ın ardında saf tutup huzuru ilahiye baş koydukları işitildi. Gelen haberi ciddi olarak kabul eden bir kısım müminler sevinçten uçacak gibiydiler. Hemen dönüş hazırlıklarına koyuldular. İçlerini kavuran vatan hasreti haberin doğruluğunu araştırmayı bile düşündürmemişti. Diğer bir kısmı bu işte bir bit yeniğinin bulunduğu kanaatine sahipti. Kureyşliler sizi Habeş diyarından kovduramayınca böyle bir hileye başvurmuş olabilir. Sonra gittiğinize pişman olursunuz. Yerle gök birbirine kavuşsa Ukbe bin Ebi Muayit'i, Nadir bin Haris'i, Ümeyye bin Halefi, Velid bin Mugire'yi, Ebu Süfyan bin Harbi, Müslüman olmuş göremezsiniz. Nevdi'yi bilinmeyen bir haberin ardına düşmeyin.'' dediler. Dediler ama kimseye dinletemediler. Aradan geçen birkaç gün verilen kararı daha da kuvvetlendirdi. Nihayet bir gün, hatırı sayılır bir kalabalık halinde Habeş ülkesi terk edildi. Vereleni Mekke diyerek yol attılar. Dönenler arasında Resulullah'ın damadı Osman bin Affan ve nur yüzlü Rukiye de vardı. 33 erkek ve 6 kadın olmak üzere 39 kişi oluyorlardı. Habeş Şurdu'nda kalanlar, gidenleri gözyaşları içinde uğurladılar. Onların Kureyşliler tarafından oyuna getirildiklerinde şüphe etmiyorlardı. Deniz sahiline kadar neşenin, sevincin eşlik ettiği bir yolculuk yapıldı. Yarınlara doğru uzanan mutluluk dolu günlerin hayali, onlara yolculuğun bütün zahmetlerini unutturuyordu. Atılan her adım onları Resulullah'a yaklaştırıyordu. Düne kadar can düşmanı bildikleri kavminin insanları tarafından dost ve kardeş olarak karşılanacak, barlara basılacaklardı. Uzun bir kara ve deniz yolculuğundan sonra ciddiye ulaştılar. Daha sonra tekrar başladı yolculuk. Artık en geç üç gün sonra ana vatana ulaşılacak, Kabe tavaf edilecekti. Ancak yolcular Mekke tarafından gelen biriyle karşılanıp onun etrafını çevirdikleri zaman gülümsemeler bir anda bıçakla kesilir gibi kesildi. ''Neler söylüyorsun sen?'' ''Ciddi konuş benimle.'' ''Şakanın sırası değil arkadaş. Biz uzak yoldan geliyoruz.'' gibi cümleler sarf edildi. Adam ''Bana inanmanız şart değil. İki gün sonra gözünüzle görürsünüz.'' dedi. Tatsız duygular, kalpleri, gönülleri doldurdu. Alınlara soğuk terler birikti. Rast gelinen ikinci, üçüncü şahıslardan ilk aldıkları haberin doğru olduğu öğrenildi. Mekke'ye doğru atılan adımlar artık endişeli, korkulu adımlardı. Tekrar fakat ciddi bir görüşme yapıldı. Ne yapabilecekleri tartışıldı. Ellerini, kollarını sallaya sallaya Mekke'ye giremezlerdi. Ya ölümü göze almak yahut Kureyş arasında tanınmış bir şahsın himayesine sığınarak şehre girmek ya da tekrar dönüp yine Habeş ülkesine yerleşmek vardı. Kimse ölmek istemiyordu. Tekrar dönmeyi de düşünmüyorlardı. Tek yol vardı. Düne kadar can düşmanı olarak bildikleri müşriklerden birinin himayesini istemek. Genellikle bu yol tercih edildi. Mekke'ye yakın bir yere kondular. Orada beklediler. Şehre giden yolculardan haber salarak himaye istediler. Arapların güzel bir adetiydi bu. Mecce asilce bir davranıştı. Kim olursa olsun, kendilerine sığınan kişiye dokunamaz, aman dileyene kılıç çekmezlerdi. Öldürmek üzere aradığı insanı bile himaye istediği takdirde korumaya kalkanlar, onu koruma yolunda kendi hayatını kaybedenler hakkında mertçe yiğitçe bir davranışta bulunmadı demek insaf ölçülerine sığmaz kabile halkından bir kadının eteğine sarılı vermek yahut kabile çadırlarından birinin ipini yakalayı vermek o kabileye sığınmak olarak değerlendirilir ona aman verildiği himaye altına alındığı ilan edilir artık kabile içinde serbestçe dolaşma hakkı tanınırdı ona yapılan taarruz aynıyla himayeye tanınan şahsı yapılmış sayılırdı onu her çeşit tehlikeye karşı korumak, himaye altında bulunduğu müddetçe emniyet içinde yaşatmak, kabile halkından her birinin boynunun borcu sayılırdı. İşte Müslümanlar Arapların bu adetlerine sarılacak, bundan istifade edeceklerdi. Denize düşen yılana sarılır. Oğlu Harit bin Said'in, Allah'ım onu bu hastalıktan kurtarma diye dua ettiği Ebu Uhayha Said bin As, aylardır yatağa yapışan sırtını hala kaldırmış değildi. Yine hastaydı. Yine yatıyordu. Bir ziyaretçi geldi, dediler. İçeri alın, dedi. Bir adam girdi odaya. Geçmiş olsun ya Ebu Uhayha, dedi. Kendini tanıttıktan sonra geliş maksadını anlattı. Mekke dışında Osman bin Affan'ı gördüm. Habeş ülkesinden dönmekteymiş. Kendisini himayene almanı istiyor. Ebu Uhayha bu teklifi kabul etti. Bir saat kadar sonra Mekke sokaklarında dolaşan bir kişi, köşe başlarında duruyor ve var kuvvetiyle şöyle haykırıyordu. Ey ahali! Bilesiniz ki Osman bin Affan ve onun hanımı Rukayye, ''Ebu Uhayha Said binasının himayesindedir. Kimse onları rahatsız etmesin, zarar vermeye çıkmasın.'' Daha sonra Ebu Uhayha'nın gönderdiği adam Cidde yolunda Osman bin Affan'ı buldu, durumu anlattı. Onları alıp Mekke'ye götürdü. Rukayye, Nebiler severi babasına gözyaşları içinde kavuştu. Aylardır biriken hasretle annesine, kardeşlerine sarıldı.'' Karşılıklı, acı tatlı birçok hatıra anlatıldı. Osman bin Affan da artık Resulullah Aleyhisselam'ın yanına dilediği gibi rahatça gidip gelme imkanını elde etmişti. Diğer müminlerden pek çoğu da sığınacak birer kişi buldular. Ebu Seleme dayısı Ebu Talibe Ebu Huzeyfe Ümeyye bin Halefe Musab Nadir bin Harise, Zübeyir, Zema bin Esved'e, Abdurrahman, Esved bin Abdiyevus'a, Osman bin Mazun, Velid bin Mugireye, Amir bin Rebiya, As bin Baile, Ebu Sebre, Ahnes bin Şerike, Hatıb bin Amr, Uveytib bin Abül Uzza'ya sığındı. Bilindiği gibi bu adamlardan her biri, Müslümanları ellerine geçirdiği yerde haklarından gelme arzusunu içlerinden bir türlü atamayan müminlere dünyayı zindan eden kişilerdir. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 43. bölümünü dinlediniz.